Allah seni sevdiğinde 1. Özcan Yıldırım Allah'ın arzında dolaşıp, çarşı pazarda gezerken, işine giderken, Allah'ın yedi kat semadan seni sevdiğini bildiğin zaman ne hissedersin? Düşünsene kardeşim, yeryüzünde milyarlarca insan var ve bunların hepsi kendi dininin, fikrinin, ideolojisinin hak olduğuna inanır. Hepsine sorsan parmakla kendilerini gösterirler, en doğru biziz diyerek. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yaşadığımız coğrafyayı sen de biliyorsun. Kendisini pak İslam'a nispet eden o kadar taife var ki, sanırsın ki hepsi İslam için çabalıyorlar. Lakin manzara o kadar ironiktir ki, çoğunluğu bağlı olduğu şeyhin, partinin veya cemaatin görüşlerini Allah ve Resulünün önüne geçirmektedirler. Durumun çirkinliğini uzun uza diye anlatmaya da gerek yok. Zira sen de belki önceleri böyleydin. Veya en azından bunu yakinen gördüğün için gayet iyi biliyorsun. Bu kadar güruhun arasından Allah'ın seni sevmesi kadar sevindirici bir şey olabilir mi? Allah subhanehu ve Teala milyonlarca hatta milyarlarca insanı bir kefeye koymuş ve bunları kafirler olarak isimlendirmiştir. Hatta iman ettiğini zanneden müşrikleri de hitaben, ''Onların birçoğu ancak Allah'a ortak koşarak iman ederler.'' Yusuf Suresi 106. Ayet demiştir. Zira onlar Allah'ı gereğince takdir edemediler. Hac 74. Düşün, Allah tüm bu kafirleri bir kefeye, seni ve senin gibi Allah'ı tevhid eden ve Müslüman ismini alanları bir kefeye koymuştur. Demek ki Allah insanların birçoğunu sevmiyor. Ama seni seviyor. Bir ayetle sohbetimize devam edelim. Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Maide 54 Allah beni ve seni bu tayfeden kılsın kardeşim. Fakat ayette dikkat çeken bir husus var. Ayette sadece Allah'ın sevdiği diye geçmemektedir. Bilakis Allah'ın onları, onların da Allah'ı sevdiği bir topluluk diye geçmektedir. Allah onları yaratıyor, rızık veriyor, iyiliklerin her türlüsünü önlerine seriyor, onları koruyor, her türlü fırsat ve imkan veriyor ve sonundaysa onları seviyor. Ey tek olan, mülkünde ikincisi olmayan! Sana isyan ettim, üstünü örttün, seni unuttum, sen beni andın. Bundan böyle beni unutmayanı nasıl unuturum? Evet değerli kardeşim, o Allah ki mümin kullarını sever ve kulları da aynı şekilde onu severler. Mümin kulların kalplerinde, gönüllerinde ondan daha fazla sevilen hiç kimse yoktur. Ne güzel bir kadın, ne çekici bir servet, ne son model bir araba, ne de tatlı bir evlat, hiçbirisini en güzel olan Allah kadar sevemezler. Allah'ı bunların hepsinden üstün tutarlar. Ne zaman Allah'ın dışındaki sevgilere meyletseler, oto kontrolleriyle o duygularını bastırırlar. En çok iştihak duydukları, hasretini çektikleri de Allah'ın Subhanehu ve Teala zatı ve cemalidir. Yıllarca ailesinden uzak olan kimseyi düşünerek az da olsa bunu Rabb'e özleme kıyas edebilirsin. Mümin de böyledir. Allah'a kul olmanın lezzetini tüm zorluklara, sıkıntılara rağmen yaşamanın yanında, onları en çok dine adanmaya teşvik eden hususlardan birisi de, Rablerinin özlemini çekmeleridir. Dünya onlar için gelip geçilen, kısacık durulan bir durak gibidir. Onlar yolcu, dünyanın yabancısıdır. Hasretle esenlik yurduna doğru ilerlemektedirler. Rableri de o mümin kullarını sevmekte, onlara nimetler sunmaktadır. İbni Kayyım ne güzel demektedir. Kölenin efendisine yakınlaşması, şaşılacak bir durum değildir. Asıl olan da budur. Fakat asıl şaşılacak olan durum, efendinin kölesine iyilikte bulunması, çeşitli nimetleri ona bahşedip, sevgi duyması, hediyelerle onu sevmesidir. Fakat köle ise, bazen efendisinden yüz çevirmektedir. Allah için de, en güzel misal vardır. Rabbimiz de kullarına iyilikte bulunuyor, ise ondan yüz çeviriyor. El-Melik olan Allah, kullarından birini sevdiği zaman, bu o kul için apacık bir kurtuluştan ibarettir. Evet kardeşim, bunca ihsanına karşılık, Allah'tan ne kadar yüz çevirdik bir bakalım. Günah dolu bir kalbe dahi, rahmetini esirgemeyen Allah'a, ne kadar iltica ettik? Allah'ın sevmesi, bundan daha şerefli bir makam olabilir mi? O halde, Allah'ın bizi sevmesinin alametleri nelerdir diyerek devam edelim. Allah'ın seni sevdiğini nasıl bileceksin? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Eğer taatleri işliyor, haramlardan kaçınıyorsan, Allah seni seviyor demektir. Neden sevmesin ki? Sen yeryüzünü fesat tarlasına çeviren, insanoğlunun her alanını ifsat eden haramlardan kaçınacaksın. Hem de kalbindeki imanı elek misali delik deşik eden ve kalbini imani, rahmani pınarları içinde barındırmayacak bir hale getiren haramlardan. İtaate dair ne varsa, çölde su görüp ona koşan bir kişi misali koşacak ve asla bırakmayacaksın. Böyle olunca, Allah kulunu sevmez mi? Allah'ın seni sevdiğinin başka bir emaresi ise, insanların seni sevmesidir. Bu insanların tümünün sevmesi demek değildir. Zira peygamberler aleyhimü selam dahi, insanların tümü tarafından sevilmemiştir. Bilakis çoğunluğu düşmanlık etmişlerdir. Buradaki kastımız, hayır ehli olan kimselerin, bu davaya inanmış kimselerin seni sevmesidir. Bu kimseler tarafından seviliyorsan, bunun Allah'ın seni sevdiğinin göstergesi olduğunu bilmelisin. Masiyet, bid'at, küfür ehli olanların sevmemesi, düşmanlık etmesinin hiçbir değeri yoktur. Bilakis bu durum, senin doğru yolda olduğunun alametidir. Önemli olan, tevhid ehli olan ve bu hayırda olan kimselerin seni sevmesidir. Burada şuna değinmekte yarar var. Bir takım insanlar kendileri tevhidi söylemlerle İslami aranaya çıktıklarında Allah'ın sevmesi ve rızasını ölçü olarak alırlar. Lakin bu öyle bir hale gelir ki Allah'ın sevmesi ve rızası yerine insanların sevmesine doğru adımlar atarlar. Artık insanların sevgisini kazanmak adına işler yapılır olur. Bu Allah'ın sevgisinden İnsanların sevgisine doğru bir eksen kayması halini almaktadır. Senin de en çok dikkat etmen gereken, bu ölçüyü hiçbir zaman bırakmamak olacaktır. Ölçü, Allah'ın sevmesidir. Hayır ehlinin seni sevmesi de, Allah'ın sevgisinin bir alametidir. Bu durum bununla da kalmaz. Arşı taşıyan ve semadaki tüm melekler seni seveceklerdir. Çünkü Allah, bir kolunu sevdiği zaman, Meleklerin efendisi Cibril'e, o kulunu sevmesi için emreder, o da diğer meleklere o kulu sevmelerini söyler. Daha sonra, yeryüzünde de bu sevgi kabul edilir ve insanların onu sevmesi gerçekleşir. İnsanların sevmesinin kaynağı tamamen budur. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'i çağırıp, ''Ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev'' der. Cibril de onu sever ve sonra gökyüzünde şöyle seslenir. Allah falan kimseyi seviyor, siz de onu sevin. Bundan sonra göklerdeki bütün melekler onu sever. Sonra okul yeryüzünde de herkes tarafından sevilip kabul görür. Müslim Herhangi birine, falan kişiyi neden seviyorsun diye sorsak, bunun kaynağını bilemeyecektir. Fakat hakikat şu ki,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 Hikmet sahibidir. Enfal 63 Şaşılacak olanda, Yaratılanların sevmesinin yanında, Tüm cemaat, Cansız varlıklar dahi, Seni sevmektedir. Bu da nereden çıktı deme, Dağlar, taşlar dahi seni sevecektir. Allah'ın sana olan sevgisi, Tüm kainatı kaplayan bir hava kütlesi gibi, Her yere sirayet etmektedir. Enes radiyallahu anh anlatıyor Resulullah buyurdular ki Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz o da bizi sever Subhanallah Bir sonraki oturumumuzda Allah'ın seni sevmesinin karşılığında senin yapman gereken nelerdir ondan bahsetmeye gayret edelim Allah'ım bizi sevdiğin ve sevgini tüm kainata yaydığın kullarından eyle Bizleri sevginle öldür, sevginle dirilt Allahümme. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.